Onun annesi babası ellişe ettiyos. 200, 200 yıllık tecrübe işin içine kat. Başın ağrımaz. <gülüyor> yani, <gülüyor> Onlar bilirler. Onlara bir danış, bir gör, bir bırak. Görücü gör, usul diye gör, hafif usul diye gör. Gör. alırsın ya. İyi de hmm. görücü usul sen ne zannettin yani? O filmlerde bazı kasıtlı çevrilmiş filmlerde e, yapıldığı gibi değil. yani. O bir hmm. tecrübeyi işin içine katmadır. O bilir. Sen bilmezsin. Aklına bile gelmez. Genç gözle Kız alınmaz, yorgun gözdağıt alınmaz <gülüyor> hmm, Çok güzel. Hocam bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> görücü usulü diyelim ki oldu. Ee, ama hani aşk falan, falan falan girmiyoruz. Beklediğin, kendi kendine planladığından çok daha kuvvetli ve kalıcı aşk asıl oradadır. Hmm. Ben biraz ciddiyetten kendi evliliğimin başındaki sözlülük, nişanlılık dönemindeki ve evlilikteki ciddiyetten söz açtım. Anne babama sözü getirirsem hepten inanılmaz şeyler olacaktır ama gördüğümü söyleyeyim. Benim babam anneme, babam 83 yaşında ve hayattadır, annem 75 yaşındadır, hayattadır. Hmm, bir defa seni seviyorum falan demedi. Ben duymadım da sordum kendilerine öyle şeyler konuşmayız biz. Hiç konuşmamışlar. 60 yıldır evliler... Yani I love you yok arada. Jotem yok, seni seviyor falan yok ama <gülüyor> ama şunu gördüm. 2008 senesinde babam hacca yalnız gidiyordu. Hmm. Uğurlamak için denizde otobüse bindirirken annemle ve babamı vedalaşırlarken gördüm ve elle tutulur üç boyutlu aşkı müşahede ettim. Dedim ki biz çok gevezeyiz. Yaşayanlar işte. Aşk oydu. Görücü müslü evlenmişlerdi. Valla... ...sevgi emektir. Cengiz Aitmatov'un ...o meşhur romanı var ya... ...Selvi Boylum, Al Yazmalım. Sevgi emektir. İnsan... ...sevdiği için güzeldir. Maşuku. Güzel olduğu için sevmez. Ve sevgi emekle, zahmetle... ...fedakarlıkla inşa edilen... ...bir anlık değil... ...bir ömre yayılan bir süreçtir. Yani... Ne anlaşılıyor aşk denince, sevgi denince ne anlaşılıyor bilmiyorum. öylesiye sevdiğini söyleyen insanların ertesi gün kavga ettiklerine az mı şahit olduk? Yani bu mevzuya satihi bakan, yine eğlence odaklı. Eğleniyor.